Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulullah. Soru soruldu. Nikahta vekalet olur mu? Nikahlanacak olan kız mehirden vazgeçebilir mi? Ya da istemese ne olur? Nikahta vekalet olur. Kız velisin rızasını aldıktan sonra biliyorsunuz ki Nikahta velinin rızası olması gerekiyor. Nikahın şartlarındandır. Bu konuda hadis var. Ee, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki velinin rızası olmayan nikah batıldır. Dolayısıyla velisinin rızasını aldıktan sonra birisine şöyle diyebilir. Beni falanca ile nikahlaman, nikahlamak üzere seni vekil tayin ettim. O da der, e, seni falanca ile nikahlamak üzere vekaleti aldım ve bu şekilde vekaleti aldıktan sonra nikah kıyılabilir. Vekaleti alanın huzurunda e, şahitler olduğunda nikah kıyılır, mehir belirlenir. E, mehir kadının hakkıdır. E, bu mehirden dilerse vazgeçebilir, istemiyorum diyebilir. Böyle bir hakkıdır. Çünkü onun e, hakkı olan şey, onun tasarrufundadır. Dilerse alır, dilerse bağışlar, vazgeçer. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.